Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur yağıyordu'dan e, 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep İnal. E, bugün ayağının tozuyla <gülüyor> Türkiye'ye gelmiş iki konuğum var. E, sizler tabi e, oyuncu e, Serra Yılmaz ve iletişim danışmanı Zümrüt Burul olarak tanıyorsunuz ama bizim için merkez dostu ve merkez çocuklarından Zümrüt diyebiliriz. E, ve bir özellikle bugün öncelikle hoş geldiniz çok teşekkür ederiz bu kadar apar topar <gülüyor> <Hoş bulduk. gülüyor> kendinizi radyo programında buldunuz <gülüyor> İtalya'dan gelip <gülüyor> ee, bugün e, Serra Hanım'ı da hazır yakalamışken hemen bir Ferzan Özpetek filmi konuşalım istedik ve 2011 yapımı e, Cahil Periler'den bahsedelim istedik 2002 2001, 2001 yapımı pardon eee ve ben böyle bir girizgah yapayım biraz filmi anlatayım. Antonio ve kocası Massimo birbirlerine aşık ama sıradan bir çiftler ve sıradan bir hayat sürmekteler. Ancak bu sıradan yaşam Massimo'nun ani bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine değişiyor. Ve Massimo'nun ofisinden gelen kişiler kişisel eşyalarını da göz gezdirirken Antonio bir tabloyla karşı. Şu cahil periler tablosu Bir de anahtarlık ve anahtarlar Evet bir de anahtarlar e, Tablodaki nottan e, aldatıldığından ilk önce şüpheleniyor sonra anlıyor Ve e, birdenbire Massimo'nun kendisi dışında e, kurduğu bambaşka bir ailenin parçası olduğunu öğreniyor Bilmiyorum doğru özetleyebildim mi? <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> Ee, ...sizi yani filmin oyuncularından biri olarak değil de bir izleyici olarak aslında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz filmle? Vallahi benim o filmde yer almış e, olan bir oyuncu olarak sırf bir seyirci olarak görmem mümkün değil. Oynadığım filmlere ister istemez benim yaklaşımım çok farklı, Hı -hı. elimde olan bir şey değil bu. Cahil Periler benim kendi e, filmografimde de özel yeri olan bir film. Çünkü Ferzan'la çalıştığım ikinci film. Birinci film Harem Suare çok keyifli bir filmdi. Ben çok keyifli çalıştım o filmde ancak Harem Suare Cahil Periler kadar e, çok e, gişe yapan bir film olmadı. Evet. Biraz dramatürjisi komplikeydi aslında çok güzel bulduğum bir beğendiğim bir filmdir. Fakat Cahil Periler öyle bir sarstı ki ortalığı İtalya'da, yani bugün artık İtalya'da bir kült film olduğunu rahatlıkla hı hı. söyleyebiliriz. Ne zaman televizyonda gösterilse hala çok iyi bir ratingi olan bir evet. film ki düşünün üzerinden bunca yıl geçmiş ve benim sokakta kim durdursa yüzde 99 Cahil Periler diye durduruyor herkesin gönlünde böyle özel yeri olan bir film Cahil Periler benim için de öyle çünkü Cahil Periler çekimi çok keyifli bir filmdi dolayısıyla ben perdede seyrederken birincisi çok şey bir seyirciyim yani çok heyecanlanıyorum yine bazı sahneleri görünce bir de tabii ben o sahneyi görüyorum siz bir tek o sahneyi görüyorsunuz. Hı hı. Ben o sahneyi görüyorum. O gün olanları hatırlıyorum. Neler olmuştu, akşam ne oldu, gece ne yaptık... ...bütün bunları da hatırlıyorum. Onun için normal bir seyirci gibi bakmam oynadığım bir filme o kadar kolay değil. değil ee, tamamen taraflıyım, tamamen e, sübjektifim. <gülüyor> Sübjektif bir biçimde hatırlıyorum cahil perileri. Çok duygulanıyorum... Ee, mutlu bir setti, çok mutlu bir setti. O kadar mutlu bir setti ki akşam paydos verildiğinde de yine birbirimizden ayrılamıyorduk. <gülüyor> ve hani aman neyse bir an önce sabah olsa da sete gitsek duygusuyla çalıştığımız bir setti. Ee, bir de galiba e, Harem suare'nin de çekimine biraz sorunlu geçmiş ve Ferzan Bey'i baya üzmüş yani merkeze geldiğinde anlatmıştı öyle hatırlıyorum sonrasında Cahil Periler o kadar iyi gelmiş ki yani o hani üzüntülü çekimlerden sonra çok eğlendiğim ve çok ve mutlu öyle çok olduğum çok büyük üzüntülerin olduğu bir çekim değildi açıkçası Hı -hı. abartmayalım yani Cahil Periler sırasında Öcalan krizi oldu e, ekibin büyük çoğunluğu İtalyandı Hı -hı. E, onlar biraz tedirgin oldular çünkü işte mesela taksi e, Size bir e, anekdot anlatayım arkadaşım taksiye biniyor Karaköy'den Cihangir'e gidelim diyor İtalyan yokuşundan çıkalım diyor biz o yokuştan geçmiyoruz bugünlerde diyor taksici. Yani e, o, o kadar o derecede bir İtalyanlara <gülüyor> böyle bir şey manasız bir biçimde e, diş bileniyordu işte dükkanlarda satış yapmayanlar onlara falan filan gibi onun için tedirgin oldular ama onun dışında böyle çok dehşetengiz olaylarda yaşamadık bana sorarsanız. Ee, ...Karşı Pencere daha hüzünlüydü hı hı. çünkü Girotti hastalandı ve nitekim film bittikten sonra da kaybettik onu benim hı. için daha hüzünlü evet. karşı pencerenin anısı yani bu kadar teknik sıkıntı işte o salonda film çekememe burada çekme falan gibi şeyler artık herkesde olur yani evet. her prodüksiyonun rastladığı sıkıntılar bence çok abartılacak bir yanı yok. Peki hemen Zümrüt'e döneyim. <gülüyor> ben filmin bir de yani daha doğrusu e, Ferzan Özpetek'in yönetmenlik gücünün hatta senaristik gücünün <gülüyor> biraz yan karakterleri de hani biz Türkiye'deki filmlerde genelde bir ana karakter izliyoruz. Ama Ferzan Özpetek öyle bir yapıyor ki küçücük bir cümle yani Cahil Periler'de de var işte Serra'nın hikayesini kardeşiyle işte senin polis tutuklanmış demesinden işte Ernesto'nun hikayesini. Anlıyoruz. Sen ne düşünüyorsun Ferzan Özpetek? Konusunda? Cahil Periler özelinde mesela bütün karakterlerin yaşadığını, yani o masa etrafında toplandıkları an hepsinin ayrı ayrı hikayesini aslında bir noktada öğreniyoruz. Ve onlar böyle kendi içlerindeki ortama bizi de çekiyor gibi bir hissi <gülüyor> var. Zaten Cahil Periler'in belki de hayatımızda Ferzan Özpetek sinemasında da hepimizi Ferzan Özpetek sinemasını içine sokup Hani o dünyaya kaptıran ve şu an hani Ferzan Özpetek sineması diye bahsedilen şeyi yaratan şeylerin en başında geliyor evet. bence. Ee, benim için de çok özel bir film. Benim en sevdiğim filmi hatta Perzen Bey'in. Ee, i̇nanılmaz etkileyici bir dili, tonu, e, atmosferi var. Evet. Hatta işte iki sene önce Roma'ya gittiğimizde Serra işte bu semtte çektik. İşte e, şu, şu, şu çatı katındaydı onların oturduğu yer falan dediğinde benim tüylerim diken diken oldu hı hı. çünkü o e, duygu o kadar yoğun ve kuvvetliydi ki filmin hissi ve duygusu e, uzun süre kalıyor. Ya yani ben çıktı yani filmi izleyip bitirdikten sonra bir süre hiç e, kapırdıya ve etkisinden çıkamadığımı hatırlıyorum. Bambaşka bir büyüsü bir dünyası var. Evet. Çağalperlerin. Ee, bir de e, hemen tabi Serra Hanım'a <gülüyor> döneceğim <gülüyor> ee, bir de e, bu film genellikle yani Ferzan Özpetek sineması genel olarak da hep Almadovar sineması ile kıyaslanmış galiba sizin bir hikayeniz var Ferzan Bey'le ile Almadovar'la var, karşılaştığınız var. Ve... Los, Ang Los Angeles'te evet daha doğrusu şeyde um, Palm Springs'te Palm Springs uh, film festivaline gitti Karem Suale ile daha ...Cahil Perileri yapmamıştık ve film e, Ferzan e, Hamam'ın yönetmeni olarak Hı -hı. tanınıyordu. E, filmin, e, festivalin organizatörlerinden birinin evinde partiye gidiyoruz. Bu arada e, Almodovar'ın e, asistanı Michel'le tanıştık. Michel çok heyecanlandı Ferzan'la tanışınca ve e, biz varınca birlikte partiye şimdi Pedro diyor işte bu diyor hamamı yapan diyor hamamı yapan diyor Pedro çok oralı olmuyor ondan sonra meğersem biz gelmeden önce bir villada oturuyorlar malumuna Palm Springs'de olması hmm. gerektiği gibi ve o e, villada bir restorasyon tadilat çalışması olmuş onlar da gezdirmişler evi ve işte banyoyu falan değiştirmişler Pedro da hamamı yapan mimar zannediyor Ferzan'ı ve hiç orada <gülüyor> olmuyor. Sonra filmi yapan yönetmen olduğunu idrak edince çok coşkuyla karşıladı hem Ferzan'ı hem beni e, böyle güzel bir muhabbetimiz oldu o, o sene. Dok 2000 senesinde oldu bu 2000 senesinin başında çünkü biz Cahil Perileri 2000 e, senesinin Temmuz'unda e, çektik. Jubile vardı hatta Temmuz Ağustos'ta çekmiştik. Ee, onun için 2000 senesinin başında Ocak ayında olmuş bir olaydır bu. Çok güldük tabii sonra hatırladıkça. <gülüyor> bir de benim filmde en sevdiğim sahne aslında sizin e, içinde olduğunuz sahne. O köfte sahnesi. <gülüyor> e, bu hani yemek yapmak biraz kadınlara has ve... Hani ...ana karakterin, kadın karakterin aslında... Ee, orada bir şey düşündürmemizi sağlıyor yani normal he heteroseksüel ailelerde işte kadın mutfağa girer yemeği <gülüyor> yapar işte ortalığı toplar sofrayı kurar sofrayı toplar ama tabi bu filmde yani bize en güzel öğrettiği ya da anlattığı şeylerden biri sizin o e, hani köftelerle gelip yani çok güzel köfte yapardı bak bakım olmuş mu dediğiniz ve karakterin şoka girdiği sahneye Müthiş bir sahne bence <gülüyor> Ama bence çok yemek yapan erkek var Evet Ama işte her zaman evlerinde yapmıyorlar Nitekim. Evlerinde <gülüyor> Massimo da evinde yapmıyormuş Yapmıyor. Onun için karısı Bunu keşfedince çok hayret ediyor <gülüyor> <gülüyor> Peki sizin için böyle özel bir sahnesi var mı? Hmm. Benim için özel sahnesi, valla benim için bütün sahneleri çok özel. çok Mesela ilk çekim günü Jubile'nin e, Gay Pride yürüyüşü vardı. Biz Gay Pride'a katıldık ve de Gay Pride'da hatıra filmi çekiyormuş gibi görüntü çektik. Hı hı. Nitekim o görüntüler filmin jeneriğinde, sonundaki evet, jeneriğinde evet. kullanıldı. Mesela orada hiç kimse bizim film çektiğimizi anlamadı. Ben daha hiç tanınmıyordum. Stefano da daha bir filmle ancak şöyle bir ortaya çıkmıştı falan. Dolayısıyla biz normalde yürüyüşe katılmış insanlar gibi danslar ettik bilmem <gülüyor> ne yaptık. Çok eğlendik evet. mesela o başlangıç olarak bir film çekimine çok büyülü bir başlangıçtı. Bir yürüyüşe katılıp çok. orada çekim yapmak. Çok... ...güzel anıları var yani... ...çok çok e, e, eğlendiğimiz... ...çok güzel vakit geçirdiğimiz... ...bir çekimdi. Hatta galiba Ferzan Bey ilk önce... E, ...dağıtımcılara gitmiş çünkü galiba İtalya'da öyle bir usul var yani yapımcıdan önce dağıtımcılara gidiliyor anladığım kadarıyla. Yok hayır. hayır. İlk önce bir e, yapımcınız olacak Hı -hı. ondan sonra dağıtımcılara gidiyorsunuz. Yapımcısız dağıtımcı olmaz. Ama işte hani anlatmış dağıtımcı böyle bir film çekmek onun istiyorum Onun kendi arkadaş ilişkisi vardır onun için anlatmıştır yani profesyonel olarak... <gülüyor> İlk önce dağıtımcıya gideyim bakayım dağıtımcı ne derse prodüktör bulayım diye bir yol yok tabii ki. Ama bir iş yapmaz bu hikaye gibi bir şey almış diye biliyorum. Sonra da... Valla her filme yani şu anda Box Office'i en yüksek film hakkında bile... Evet. ...o film anlatıldığında iş yapmaz diyen vardır. Nitekim filmler anlatılmak için değil seyredilmek için yapılıyor. Şimdi biz burada mesela sizinle Cahil Perileri çok kısa bir özetini geçtik. Hı hı. E ne anladı insanlar evet. bundan ne hayal ettiler bilmiyoruz. Oysa film seyredilmek için bana genelde e, röportajlarda... İşte oynadığınız piyesi anlatır mısınız? Yok işte efendim <gülüyor> filmi anlatır mısınız? Anlatmam diyorum. Şimdi Amma Ceberut'un aksi kadın diye düşünüyorlar ama diye hakikaten sevmiyorum anlatmayı. Yani neden? Çünkü o kadar eksik ki. Hı -hı. Hani gidin seyredin üzerine konuşalım. Ya da ben bu hikayenin nereden geldiğini size anlatayım. Hı -hı. Mesela şimdi ben tek kişilik bir oyun oynadım bu sezon İtalya'da. İşte Griselidis Reel diye bir hakikaten yaşamış bir kişi. 2005 yılında ölmüş İsviçreli bir fahişe, aktivist falan filan. Kadının öyküsünden bahsedeyim size ama oynadığım oyunu anlatamam merak ediyorsanız gelin görün. görün. Ama şöyle bir şey olmuş yani film ilk haftada 40 kopya basılmış... Aa, tabii. O kadar çok izlenmiş tabii ki ertesi ki. hafta evet. 300 yüz çıkardı. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size bütün reklamlar tabii ki bütün yani bir şehrin duvarlarını afişlerle doldurabilirsiniz. Ee, i̇şte televizyona reklam verebilirsiniz, sinemalara verebilirsiniz, radyolara verebilirsiniz, sosyal medyaya verebilirsiniz. Ama o film yürümeyecekse yürümüyor. yürümüyor evet. Yürüyecekse de yürüyor. Çünkü e, İtalyanlar passaparola diyorlar. Yani e, nedir? Söylenti gazetesi. Kulaktan, kulak. Kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa gidiyor. Ve bu müthiş işliyor. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim size. E, Mart ayında Roma'da Baba ve Piçpiyesini piyesini oynadım. E, Roma'daki tiyatrolar bugüne kadar... E, ...Floransalı bir tiyatro kumpanyasının prodüksiyonunu... E, ...almak için... ...hep naz yaptılar... ...satar, satmaz... ...Roma seyircisi çok müşgül pesanttır... ...gelir gelmez... ...bir de e, para vermiyorlar... ...kasayı bölüşmeyi teklif ediyorlar... Hı -hı. ...falan filan... ...oyuncusu çok olan bir piyesi için... ...riskli olabilir... ...en sonunda Salamberto diye... ...Roma'nın göbeğinde bir... ...tiyatroda... ...oynanma kararı alındı... ...ve biz gittik oynamaya... ...evet... Kötü bir reklam kampanyası yapmadılar. Otobüslerin üstünde vardı afişi. Sokaklarda vardı. Epi yapmışlar. Ama bütün hikaye seyirci gelmeye başladıktan sonra. Seyirci gelmeye başladığı anda piyesin güzel olduğu öyle bir yayıldı ki. Hı hı. Benim çevremde çok farklı ortamlarda yaşayan insanlar. Bir hafta içinde bir sürü şeyden bilet bulamıyoruz. Sold out oldu. Evet. 10 günde 12 seans oynadık. Hiç yer kalmadı. kalmadı. O çok etkili. <gülüyor> İnsanlar bir şeyi beğenince reklamını yapıyorlar. Ben de öyleyimdir. İlla Hı -hı. görün derim. Evet. Tabii. Hatta ararım özellikle bunu görmeden şey kalma falan filan diye uyarırım da arkadaşlarıma. Tabii. Bu arada Ceyhun Peri'leri zümmüttüm. Dönelim. <gülüyor> Görsel dünyası da çok inanılmaz bence filmin. Sen ne düşünüyorsun? Ee... Ferzan Özpetek sinemasının bence görüntü yönetmen, çalıştığı görüntü yönetmenlerini de Serra anlatır. Ee, kendi kurduğu yani e, dünyaya bir şekilde entegre ediyor ve en başında zaten o dünyayı beraber kuruyorlar. Ama ben çok yakın dönemde işte cebimdeki yabancı sürecinde de o yapımcılığını yaptı işte Serra yönetmenliğini. Hı hı. E, ...kendisine yakınen hani e, sette olması bir yapımcı olarak ve bir yönetmen gözüyle nelere müdahil olduğunu da gördüm. E, her şeye çok hakim. Yani Hı -hı. en ince ayrıntısına kadar düşünen e, kostümünden e, işte görüntülerini o sahnenin nasıl kurulacağından işte o yemek basasında olacak yemeğin nerede duracağına ilgili... Her şeye hani e, bir şekilde Dahil olan hı hı. kendi fikrini Kendi gözünü yansıtmayız Seven bir yönetmen o da bence Hem görüntü yönetmenlerinle Beraber çalıştığı ve kurduğu ilişkiyle de Doğru orantılı ee, Yani hani cahil perilerde Ferzan'ın şöyle bir avantajı var <gülüyor> Ferzan yönetmen olmadan Önce e, yönetmen Yardımcılığı yapmış hı hı. Çok sayıda filme Yönetmen yardımcılığı Başlı başına bir meslek yani tabii. yönetmen yardımcılığı yapan insan ister yönetmen olmayı hayal kurar... ...ya da kurmaz sadece yönetmen yardımcısı olarak kalabilir hayatı boyunca. Evet, bir Başlı başına tabii. bir meslek, meslek o. Tabii. O mesleği yapmış olmak ve hakkıyla yapmış olmak... ...bir insanın bir setin en ufak ayrıntısına evet. e, kadar... Bütün bunlara e, vakıf olması anlamına geliyor Ferzan'ın öyle bir artısı var evet. e, yönetmenliğe Hı -hı. başladığında işin altını üstünü bütün yanını gidiğine bütün mutfağına hakim o çok büyük bir avantaj Evet. Buradan da o zaman hemen bizim e, merkezin görsel hafıza projesine ki Zümrüt'te eski koordinatörü e, projenin. E, oradan bir başka görüntü yönetmenine İlhan Arakon'a bir kulak verelim dilerseniz. Bizim mesleğimiz görüntü yaratmak ve onu kaydetmek. 14. 13. asır ressamlarından başlayıp Davide Engre kadar bütün ressamları avucumun içi gibi bilirim. Ekseriyetle kardeşim Aydın'la olsun, Şah'dan Kamil'den olsun, diğer insanlarla olsun, Lütfü'yle falan olsun çalışırken de senaryodan itibaren beraber olmayı tercih ettim. İki türlü reis vardır. Bir tanesi kameranın içerisine girer, başlar zoom'u da eline alır. Bir ileri bir geri sağa sola dönmeye başlar filan falan. Ben hiç bakarım onun sesine Ondan sonra abi tam bunu istiyorum der. Peki derim bakarım. Tabii olacak gibi değil. Düzeltirim, çekerim. Film çektikten sonra da ne kadar güzel olmuş değil mi diyerek de arkadaşlara dönem söyler. <gülüyor> Bu bir. Bir de <gülüyor> Lütfü var. Lütfü Akat Şimdi Kadri yaptıktan sonra mutlaka çağırırım. İstediğin bu muydu diyerekten artık arkadaşa sorarım. Lütfü, ben gidip o delikten bakmam. Yüz planda ancak bir tanesine gelir böyle bakar. İyi, iyi der gider. Bir de öyle rejisörlerim vardı. <gülüyor> İkin, i̇kinci rejisörüm vardı. Film çekildiği zaman bunun biz bir tarihi kıymeti olacağını falan hiç tahmin etmedik. Film laboratuvardan çıkıp da piyasaya sürdü müydü bizim işimiz bitti. Başka bir işe bakardık. Bunun bir tarihi kıymeti olduğunu bize Sami Bey öğretti. Filmleri öteden beriden topladı, bir şeyler yaptı. Hiç aklımıza gelmedi bu bir sanat eseridir de. Yok, <gülüyor> keyifli bir iş şey gibi geldi bize. E, aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Serra Yılmaz ve Zümrüt Burul birlikteyiz. E, az önce dinlediğimiz kayıtlar Mitat Alan Film Merkezi'nin Görsel Hafıza projesi kayıtlarındandı ve Zümrütte Zümrüt'e de burada bir pas atayım <gülüyor> merkezle ilgili çünkü eski koordinatörlerinden biri. Evet Görsel Hafıza e, benim hayatımın böyle en önemli projelerinden bir tanesidir. Hep de öyle kalacak. E, Mitat Bey'le olan e, hem ...dostluğumuz hem böyle... ...apbaplığımız... E, ...özellikle görsel hafıza sayesinde... ...çok ilerledi... E, ...sonrasında da hep... E, ...yani görsel hafıza koordinatörlüğünü bıraktıktan sonra da... ...zaten hep... ...merkez hayatımın en önemli... E, ...noktalarından biri olarak kalmaya... ...devam edecek. Mithat Bey'in önümüzdeki haftada doğum günü yaklaşıyor. 9 Nisan'da Nisan evet. Nisan ayı geldiğinde hep böyle hem film festivaliyle beraber... ...benim için ve benimle beraber... ...işte bütün merkez ailesinin de hayatında önemli bir nokta Mitat Bey'in doğum günü. Ee, bu de yine hep beraber olacağımızı evet. düşünüyorum. Öyle Nisan ayları bizim için... Çok e özel bir özel ay. ...özel bir evet. ay. Hem e, Seyfi Teoman'ın doğum günü hem Mitat Alam'ın doğum günü... ...bizim için e, film festivaliyle beraber gerçekten çok özel bir ay. Evet, saydın öyle. Aha. Ferzan Bey'e dönecek olursak en size belki de en çok sorulan sorulardan biri çünkü malum Ferzan Bey'in böyle işte masaları, mutfakları işte yemekler hem pişir yemeği pişirmeler hem e, sofralar hem pişirir hem yer. Evet yemek yemeler yani o çok kıymetli <gülüyor> <gülüyor> çok kıymetli sahneleridir filmde uh -huh. ve o zaman böyle onun yönetmen olarak da ne kadar şefkatli insana karşı ...ne kadar hümanist olduğunu da aslında anlatıyor o sahneleri. Ve sanki böyle yani sadece oyuncusu olarak da sormuyorum aslında. Sanki siz o masada birbirinizi seçen aslında aile gibi hissediyorum ben... ...izleyici olarak bilmiyorum doğru bir his yani. Yani doğru ama şöyle bir şey de var yani illa beraberlikleri tanımlarken... Nedense hep aile örneğini seçiyoruz. Evet. Oysa aile her zaman için çok pozitif bir kurum olmayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Biz birbirlerini seçen birlikte vakit geçirmekten keyif alan dostlar grubuyuz diyebiliriz tabii ki. Yani ee, e, illa aileye göndermeyelim bizdeki abla, <gülüyor> teyze, anne evet, referansı gibi. E. Şimdi bana diyorlar ki Serra abla. Ben diyorum ki sensin abla diyorum. Şimdi çok hayret ediyorlar. Neden diyorum ki aile ilişkisi olmadan da saygılı olmak mümkün. mümkün Ayrıca tabii, birine adıyla kesinlikle. hitap etmek saygısızlık değil ki adımı Serra koydularsa tabii ki Serra diyeceksin. Tabii. Ne diyeceksin Ayşe mi diyeceksin diyorum. <gülüyor> çok hayret ediyorlar. <gülüyor> Programı da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Yok daha var vaktimiz daha var erkenden mi? kapatmayalım, kapatmayalım. Çok <gülüyor> evet, daha Ben bir, cahil perilerle ilgili belki de e, birçok insanın e, durduğu noktada e, kadın erkek ilişkilerine ve birçok şeye e, ve saygı çerçevesinde insanların birbirine bakmalarına da çok yön verdiğini düşünüyorum e, Etrafımda birçok hatta e, böyle m, daha <gülüyor> ...bu tip konularda kapalı ve hiç... ...kendi şeyini açmayan... ...insanlara da Serra'da anlatır... ...özellikle İtalya'da da çok büyük değişime... ...sebep olmuş bu film... Hı hı. Ee, ...ama Türkiye'de de ben çok tanık oldum... Evet. ...yani o yönünü mutlaka... ...Cahil Periler'in vurgulamak lazım... ...yani birçok insana çok bambaşka bir... ...pencere açmış... E, ...bir film olduğunu düşünüyorum... ...bir düşünün. coming out filmi... ...yani Cahil Perileri seyrettikten sonra... ...birçok e, evli... E, ...gay... ...kendilerine ve eşlerine haksızlık yaptıklarını evet. düşünerekten... ...hakikaten açılıp hayatlarını değiştirmişler. Yani ben o kadar çok rastlıyorum ki... ...yani en son e, Floransa'da mesela bir e, çiftle tanıştım... ...bir arkadaş aracılığıyla ve o, onu anlattı bana bir tanesi... E, çok hali vakti yerinde e, emlakçı bir bey ve dedi ki benim için hayatımda bir dönüm noktasıdır. İşte evliydim, nitekim iki çocuğum var falan ama filmi gördükten sonra coming out etmeye Hı -hı. karar verdim. Karıma açıldım, işte anlaşarak ayrıldık falan ve şimdi bir başka... Hayat arkadaşı var onunla yaşıyor Dolayısıyla öyle de bir evet. e, Çok e, etkili bir film yani Sanıyorum e, o açıdan da önemli bir film Tabi bu arada bir taraf da değil Ferzan Özpetek Yani o, o da karakterlerine o mesafesi de e, izleyici evet. açısından hı hı. çok e, inanılmaz bir şey Kesinlikle Bir taraf tutmuyor hiçbir karakterini Hayır hayır Olduğu gibi yansıtıyor Olduğu gibi seviyorsunuz evet. Ve olduğu gibi kabul ediyorsunuz evet. Asıl işte o saygıyı ve o insanları ya da oradaki karakteri ile olan mesafeyi koymada da çok etkileyici evet. bir film Çünkü o şey sahnesinde de e, Nazım şiiri hmm. okudu <gülüyor> Sahnede de de yani diyor ki Masimo Nazım'ı hiç bilmiyordu Birdenbire o yarattığı Masimo'yu Al aşağı ediyor. Al aşağıda demeyeyim yani yanlış bir tabir olabilir ama yani onun o yarattığı şeyi kendi eliyle bozuyor aslında. Çok inanılmaz bir yönetmenlik tabi. <gülüyor> <gülüyor> e, şarkıda da diyor ya o geldi yani şarkının sözü geldi filmin şarkısının sözü. Birden bire yenilenir hayat. Birden beklemeden birden bire yağmur yağar. E, Saydan film yani bunun Evet Dayısı ve hakikaten gibi. kalıcı bir film Kalacak bence de Çünkü dediğim gibi Ne zaman oynasa televizyonda Rating payı yüksek insanlar hala seyrediyorlar Tekrar seyrediyorlar Tekrar tekrar seyrediyorlar Ve sıkılmıyorlar evet. Ben de öyle ne zaman görsem hep heyecanlanıyorum Evet, evet. Ee, Programın sonuna geldik <gülüyor> Aa, Çok hızlı geldik Çok hızlı geldik <gülüyor> Ee, çok teşekkür ederim ikinize de ayağınızın tozuyla geldiğiniz için programa çok çok sağ olun, Biz var teşekkür olun. teşekkür ederiz. Ee, programı da şarkımızı da bugün Zümrüt Burul sizler için seçti. Anonsunu da sana bırakayım. Teşekkürler. Tabii ki Cahil Perilerim. Hatta e, final e, müziklerinden bir tanesi Yasmin Sanina'dan geliyor. Birdenbire. Beklemeden birden bire yo